bir tek cümle olan kısacık bu hadisin beş lemay icaziyesine dair bir nüktedir. Buraya bir münasebetle girmiş. El hilafetu ba'di 30 sene. hadisi i şerifin ihbarı gaybi nev'inden tarihçe musaddak beş lemay icaziyesi vardır. Birincisi, hulefâ Raşidinin hilafetleriyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın altı aylık hilafetinin müddeti otuz sene olacağını ihbardır. Aynen çıkmış. İkincisi otuz senelik halifeleri olan Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Osman radıyallahu an ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ebcedi ve cifri hesapları 1326 eder ki o tarihten sonra şeriat hilafet daha takarrür etmedi. Hilafeti Aliye-i bitti. Üçüncüsü felâsun kelimesi Cifr hesabı bin seksen eder ki, tarihçe Hilafeti Abbasiye'nin inkirazıyla ile Hilafeti Osmaniye'nin takarrürüne kadar olan zaman-ı fetret tayyedilse bin seksen küsur kalır. Eğer nakız hilafetler sayılsa, telâthûne senetendeki sene lafzı ilave olur. O halde 1202 iki iki eder ki, Rumuzat-ı Kur'aniye Kur risalelerinde, hem inna fetehna leke, hem Fatiha hem sureyi Nasr hem sureyi Alak gibi çok yerlerde aynen hilafetle beraber devlet-i İslamiyenin hem terakki hem galibiyet devresi olan 1202 tarihini gösterir. Hem nakıs hilafetle beraber bütün müddet-i hilafeti İslamiye 1202'dir ki tam tamına tevafukla haber verir. Ve in istikamet ummeti feleha yevmun ve illa Hadisinin mucizane ihbar-ı gaibişini izah eder. Yani bu hadis kıyametten değil, belki galibane hakimiyeti İslamiyeden haber veren 18. lemada ve başka yerde bu hadisin üç lemay icazyesini beyan ettiğimden burada kısa kesiyoruz. Dördüncüsü, innal khilafete badi ila âhir, şeddeli inne 101, el khilafete Ba'dî 86 eder. Yekunu Arabîce 1328 olur ve Rûmîce 1326'dır ki, hulefâ Raşidinin isimleri, ikinci vecihte gösterdiği aynı tarihe ve Hürriyet'in üçüncü senesindeki inkıta-ı hilafetin tarihine tam tamına tevafuku, elbette o lisan-ül gayb olan zatın lisanında tesadüfi olamaz. Belki onu da görmüş, ona da işaret etmiş. Beşincisi, innel hilafete şeddelin nun bir nun sayılsa 1192 eder ki aynen thalatu seneten cümlesinin gösterdiği gibi 1202 tarihine on farkla tam tevafuk ederek tam ve nakıs bütün müddet-i hilafeti göstermesi ve yalnız hilafet kelimesi 1111 edip tam hilafetin müddetine tam tevafukla beraber o müddete işaret eder. Telathun kelimesinin cifri hesabı olan bin seksen yedi adedine yirmi dört gibi cüzi bir farkla muvafakat etmesi elbette ve herhalde o muhbiri gaybinin bir işareti gaybiyesidir ve bir nevi mucizatı gaybiyesinin bir lem'asıdır. İşte bu kısacık hadisin camiiyetine sair cevamiül kelim olan hadisler kıyas edilsin. Subhanakalâ İlmalana illa ma allamtana innaka antal alimur hakeem. 18. lema Risale-i Nur'dan haber veren birinci Kerameti Aleviye risalesidir. Teksir Lem'alar ve Teksir Sikkey-i Tasdik-i Gaybi mecmualarında neşredilmiştir. 28. lema Risale-i Nur'dan haber veren ikinci Kerameti Aleviye risalesidir. Tamamı Teksir Lem'alar mecmuasında, Kerameti Aleviye kısmı ise Teksir Sikkey-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında neşredilmiştir.